Elhamdülillah Ve salatu ve selamu Ala Resulillah Kardeşlerim Bugünkü dersimizin konusu Mutlu bir Aile oluşturmanın Kaideleri nelerdir Herkesin ailesi var Ama İslam'a göre Mutlu bir aile Oluşturmanın şartları var ancak bu şartlara riayet ettiğimizde Allah'ın izniyle kurulmuş olan ailemiz en güzel şekilde ne yapacak? İdame edilecek. Herkes buna gıpta edecek ve o ailede yetişen çocuklar Allah'ın izniyle salim, salih, sadık kimseler olacaklar. Evet. İnsan sosyal bir varlıktır. Yani tek başına ne yapamaz? Yaşayamaz. Bütün ihtiyaçlarını gidermede kendi kendine yetemeyeceği için diğer insanlarla beraber yaşamaya muhtaçtır. Herkesin bildiği gibi insanlar arasında en küçük topluluk ise ailedir. Ailenin temel taşlarını da karıyla koca teşkil eder mutlu bir aile oluşturabilmek için eşlerin karşılıklı riayet edecekleri durumlar vardır ben nasıl olsa evlendim kadını attım efendime söyleyeyim içeriye kadın hapistir ben istediğim gibi yaşarım bu düşünce kişiye mutluluğu getirmez evet evlilik birlikteliği Hayattaki diğer tüm ilişkiler gibi hatta belki daha da çok özen isteyen bir beraberliktir. Şer'i bir beraberlik bu hani beraberlik derken birliktelik derken biz neyi kastediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin ismiyle birbirine helal olmuş kişilerin birlikteliği. Her şeyin bir yolu yordamı olduğu gibi mutlu ve uzun bir evliliğin de idame edebilmesi için kaideler vardır, yollar ve yordamlar vardır. Evet, bizler Müslüman olduğumuz için ki elhamdülillah Allah Azze ve Celle'ye nihayetsiz hamdü sena olsun, yarattığı kulları arasında bizi seçmiş, bize hidayet etmiş, bizlere Müslüman ismini vermiş. <gülüyor> dolayı karşılaştığımız her mevzuda Kur'an ve sünnetin ışığında yürümemiz gerektiğini de bilmeliyiz. Zira Rabbimiz Celle ve Ala bu hususta da yani mutlu bir evlilik yapabilmemiz yaptığımız evliliği hayırla yürütebilmemiz için de bizi vahiyle ne yapmış irşad etmiş, başı boş bırakmamış İsteyen istediği gibi davransın dememiş. Kadının vazifelerini, erkeğin vazifelerini Allah Azze ve Celle peygamberinin diliyle saymıştır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hem maddi şekilde hem de manevi şekilde numune. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam da mutluluk bir, mutlu bir evlilik yapmış. Mutlu bir koca olmuş Mutlu bir baba olmuş Çocuklarını ve eşlerini mutlu bir şekilde idare etmiş Evet Resulullah aleyhissalatü vesselam Bu konuda bizi kendi hayatıyla örnek olarak Ve bu konudaki emir ve nehileriyle aydınlatmıştır Erkek hanımına eziyet etmemeli gücü yettiği halde onun haklarını görmezden gelmemelidir hanımına sıcak davranmalı güler yüzlü ve neşeli olmalıdır dışarıda erkek dışarıda çalışır kadın evinin içinde ne yapar çocuklarını yetiştirir eşini razı etmeye eşinin ırzını namusunu korumaya çalışır korur Erkek dışarıda karşılaşmış olduğu hoş olmayan durumları evinin içine ne yapmaz taşımaz. Dışarıda başına ne geldiyse geldi. Ne kadar kötü durumlarla karşılaştıysa karşılaştı. Bismillah deyip evinin kapısını açıp içeriye girdi mi erkek ne yapacak? Kendi özel hayatını özel hissettirecek o şekilde davranacak dışarıdaki insanlara kızması dışarıdaki insanlara buğz etmesi yahut da onu sinirlendirmeleri erkekte agresif bir davranmaya ne yapmayacak evinde onu sevk etmeyecek dışarıdaki durum dışarıla alakalı olacak içerideki durum çok değişik olacak evet Kadın da kocasının haklarının ne olduğunu öğrenmeli. Yani kadının da hakları var İslam'da, kocanın da karısına karşı haklar var İslam'da. Tabi elhamdülillah bu dersimiz birkaç celse olacak. Şimdi ilk önce nelere riayet etmeliyiz? Mutlu bir aile oluşturabilmek için ondan bahsedeceğiz. Ondan sonra kadınların ve erkeklerin birbirlerine karşı olan vazifelerinden bahsedeceğiz. Daha sonra da inşallah e, bekarları ilgilendiren bir ders de yapacağız. Allah Azze ve Celle'ye yalvaralım bu meselede bize başarı sağlasın, başarı yazsın Evet, kadın da kocasının haklarının ne olduğunu öğrenmeli, onlara elinden geldiğince riayet göstermeli. Bu konuda esas alınan naslar şunlardır. Yani Allah azze ve celle dedik ya erkek ve kadını başı boş olarak bırakmadı diye. işte Rabbimiz Celle ve Ala Nisa suresi 19. ayeti kerimede ve aşiruhu'nne bil ma'ruf buyuruyor. Yani ne demek? Onlarla, yani hanımlarla, hanımlarınızla iyi geçinin. Evet. Bakara suresi 228. ayet-i kerimede de, kardeşlerim vaktimiz kısıtlı için ayeti kerimelerin metnini okumamaya çalışacağım. Çünkü metni okuduktan sonra bir daha şerh etmek e, ihtiyacını hissediyoruz. Zaman ne yapıyor o zaman? Fazla bir şekilde gidiyor. Onun için mümkün mertebe sadece tercemeleri okuyup maksadımızın o şekilde hasıl olmasını sağlamaya çalışacağım. Evet, Rabbimiz Celle ve Ale Bakara Suresi 228. <gülüyor> ayeti i Kerime'de Mealen Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde bir takım iyi davranışa dayalı hakları vardır buyuruyor. Yani hem kadınların kocaları üzerinde hem de kocaların karıları üzerinde haklar vardır. Haklar vardır ama bu haklar nelerdir? Şimdi hakkımız var da alacağımız yok eğer biz hakkımızı bilirsek nasıl davranmamız gerektiğini idrak edersek onlara da nasıl bize davranmaları gerektiğini öğretirsek erkekler kadınlara kadınlar erkeklerin haklarına riayet ederse Allah'ın izniyle bu değirmen kına gibi bunu ütür kına gibi ama eğer haklar bilinmez, uygulanmazsa iki değirmen taşı birbirine değdiği zaman ne olur? Hem alttaki taş hem üstteki taş erimeye başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bu evlilik değirmenini en güzel şekilde, deruhte eden en güzel şekilde hayata tatbik edenlerden eylesin evet kardeşlerim evlilik hayatının iniş ve çıkışlarla dolu olduğu hiç kimse için bir sır değildir yani bazen hani toz pembe gibi gözükür evlilik her zaman için öyle değil bunun neyi var fakirliği var Zenginliği var, yokluğu var, çokluğu var, acıları var, ızdırapları var, elemleri var. Bunun yanında sevgiye dayalı, saygıya dayalı, muhabbete dayalı davranışlar var. Yani bunu herkes ne yapar takdir eder. Evet, bu zaman zarfında sahip olduğumuz çocuklar, yaptığımız borçlar, iş hayatındaki yükselmeler, inişler, kayıplar ruhi bunalımlar eşler arasında cereyan eden anlaşamamazlıklar gibi uzun bir liste önümüze çıkabilir. İşte bizim bugünkü dersimizde önümüze çıkan bu hoş olmayan davranışların üzerlerinden nasıl gelebiliriz? Nasıl bunların üstesinden geliriz? karı koca olarak ailevi bağların temel taşları dedik ya birbirimizi incitmeden bunların üstesinden nasıl gelebiliriz sadece karı koca değil aile aile dedikten sonra ne yapıyor çok geniş bir yelpaze oluşturuyor insanlar ama temel taşı karı koca çocuklar oluyor kaynana kaynata oluyor e, görümceler oluyor efendim baldızlar bilmem neler oluyor insanların yapmış oldukları aralarında yapmış oldukları hayırlı geçimler o kimselere de sirayet ediyor eğer hayırsız bir davranmış olursa o kimselerin de morali bozuluyor İşte böyle bir durumlarda neler yapacağız ki Allah'ın izniyle bizim ailemiz bu kötü durumlardan etkilenmeyecek. Herkes ailemize hayıptayla bakacak. Evet. Peki, evlilik gemisi Aleykümselamün ve rahmetullah. Bu uzun yolculukta nasıl ilerleyecek? Daha önemlisi bir yandan gemiyi rotada tutup çalıştırıp Diğer yandan manzaranın tadını çıkarmayı başarabilecek miyiz? İşin aslı burası. İşte ben bugün size uzun, mutlu, huzurlu bir evliliği nasıl sağlanacağı hususunda püf noktaları vermeye çalışacağım. Başarı Allah Azze ve Celle'den. Tabi herkes kendi evinin, ailesinin en güzel şekilde yürümesini İster, yürütecek olan meselelerin de kendisi tarafından sağlanacağının farkına varır. Ama hatırlatmakta büyük fayda var. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor hatırlat? Hatırlatmakta diyor yararılır. Evet. Dilerim bu tavsiyeleri tutup mutluluğa adım atarsınız veya mutluluğunuzun artmasına sebebiyet olacak vesileleri öğrenmiş olup, hayatınızı daha çekici bir duruma sokarsınız. Evet. Kardeşlerim, her şeyden önce eşler arasında uyumun sağlanması için taraflar her türlü çabayı sarf etmelidirler. Ama sadece kendi çıkarlarına göre değil, karşıdaki eşin de haklarına, hukukuna riayet ederek. Bununla beraber bazı anlaşmazlıklar, hoş olmayan durumlar, ve istenmeyen geçimsizlikler baş gösterdiğinde de çözümün Kur'an'da, sünnette, aile büyüklerinin yapıcı hakemliğinde ve eşlerin olumlu tavırlarında gizli olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu hususta Rabbimiz Celle ve Ala Nisa Suresi 35. ayet-i kerime mealen, eğer Karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf yani karı-koca ve hakemler grubu arayı düzeltmek isterlerse Allah da Sübhanehu Teala onları uzlaştırır. Şeytan ne yaptı? Getirdi bir fit soktu. Onun işi bu. Ama şeytan getirdi fit soktu diye bir fesat koydu ortaya diye meydanı şeytana bırakmamamız lazım. Allah Azze ve Celle böyle durumlarda Müslümanların nasıl davranacağını ne yapmış Kur'an-ı Kerim'de? Belirtmiş. Karı koca yaptıklarından pişman olurlar. Olabilirler. O zaman devreye kimler girecek? Aile büyükleri girecek. Yahut da o kimselerin güvendiği kimseler girecek. Yani adamın ailesi olmayabilir, anne babası ölmüş olabilir. Ama sevdiği güvendiği kimseler var. Kendisine yol gösterecek. İşte bunlar ne yaparlar? Müdahil olurlar. <gülüyor> Ama yapıcı cihette Eğer bu kimseler gerçekten ıslah edici olurlarsa Allah Azze ve Celle o iki Kişinin arasını bulma hususunda onları ne yapar? Uzlaştırır. Yeter ki bu kimseler uzlaşmak istesinler. Yapıcı davransınlar. Hakemler de olumlu ve adil davransınlar. Şüphesiz Allah Celle şanuhu hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Yani burada Allah Azze ve Celle... Bu ayeti kerimede, son okuduğum ayeti kerimede adeta bize şunu bildiriyor. Yani siz yanlı davranmayın. Delilleri gördüğünüzde, delilleri gördüğünüzde Allah'tan korkun, hakkı haykırın, hakkı savunun. Haklı olan tarafı ne yapın? Tutun. Evet. İşte bu ayette... Çarenin nerelerde olduğunu Rabbimiz Celle ve Ola bize bildirmiştir. Kardeşlerim, her şeyden önce eşlerinizin size Allah Azze ve Celle'nin bir emaneti olduğunu bilin. Bu şuurla evliliğinizi yürütmeye bakın. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu hadis Tirmizi'de i̇bn macede Ahmed bin ibn Hanbel'in müsnedinde o nesayide mevcut bir hadis. Kadınlara karşı hep hayır tavsiye edin. Zira onlar sizin yanınızda birer emanettir. Vallahi sadece bu hadis olsa, başka hiçbir hadis olmasa, ümmeti Muhammed'in erkekleri için kadınlarına nasıl davranacakları, nasıl hayırlı. İş yapacakları ne, yapın, ne yapılır ee, bilinir ve bu tavsiyeye uyulursa Allah'ın izniyle evlilik en güzel şekilde cereyan eder. Hayrı tavsiye edin kadınlara. Kim hayrı tavsiye edecek? Hakemlik yapanlar, çevredeki insanlar, insan demin demiştik zenginlikle imtihan edildiği gibi fakirlikle de imtihan olunur adam önce çok iyi geçinir ondan sonra iflas eder müflis bir duruma gelir kadın bolluk içindeyken yokluk içinde görür kendini o zaman etraftakiler ne diyecek ne diyecek sabredeceksiniz Allah'tan afiyet dileyeceksiniz Allah sizi imtihan ediyor Sabredin, biraz dişinizi sıkın, Allah sizi Celle ve Ala necata erdirecek. Bu şekilde hayırı tavsiye edin. Ama şimdi ne oluyor? Adamın işleri biraz bozulunca, kızın ya da kadının anne babası, zaten senin kocan şöyleydi, işte ne yapamadı? Parasını tutamadı, çalıştıramadı. Kafası çalışmadı. Bak işte ne oldu? Sıfırı tüketti. Gel yanımıza. Gel yanımıza. Ama nasıl gel yanımıza? Çocuklarını silk onun üstüne. Çık gel. La ve la kuvvete illa billah. Şimdi göreceğiz biraz geçtikten sonra. Selef-ü Salihin'de kızlarını evlendirirken nasıl vasiyet ediyorlardı, nasıl nasihat ediyorlardı. O aile en güzel şekilde yürüsün diye. Evet, onlar sizin yanınızda birer emanettir. Bu sözde Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından bizlere söylenilen söz. Kadınlarımız bize emanet, emanete hıyanet etmeyeceğiz. Emaneti zayi etmeye de çalışmayacağız. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir başka hadisi şerifte de yine sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi davrananınızdır. Ben aileme karşı en iyi davrananızım. Davrananınızım. Sizin en hayırlınız kadınlara karşı iyi davrananlardır. Tirmizi'de ve Ahmet'in müsnedinde geçen bir hadis. Evet kardeşler. Bu konudaki ayetler ve hadisler sadece bu kadar değil. Yani bütün ayetleri, hadisleri bu konuda sayacak olursak bize saatler, günler, haftalar yetmez. tabi bunların şartleriyle, şartleriyle, şartleriyle. Biz birkaç ayetle, birkaç hadisle yetinmeyi ne yapıyoruz? yayılıyoruz Bunun yanında evladının hayırlı bir yuva kurması hususunda ebeveynin çabaları da önemlidir. Yani karı ve koca hayırlı olmaya çalışacak ama anne baba da Evladına yani kendi yetiştirdiği çocuklarına hayrı tavsiye edecekler. Çocuklar anne babalarından hayrı görecekler ki hayrı ne yapsınlar? Hayatlarına tatbik edebilsinler. İşte bu hayırlı kadınlardan bir tanesi de <gülüyor> Esma bintü Hatice radıyallahu teala anha onun evlenip kocasının evine gidecek olan kızına nasihatları şöyle artık gelin çıkarıyor kızını tabi sevinçli bir durum velimeler verilmiş herkes efendime söyleyeyim muhabbet içinde ama daha kızını kocasının evine göndermeden önce kızının kulağına küpe olacak bir nasihatı yapıyor öyle gönderiyor yani anne baba olarak evladı meydana getirmek evladı terbiye etmek onu maddi ve manevi şekilde yetiştirmek en sonunda kocaya verdiğinde kızı ömrü boyunca riayet ettiğinde hayırlı bir aile kuracak teşkil edecek yürütecek vasiyeti, nasihatı yaparak göndermek. İşte Esma Bintu Hatice radıyallahu teala anhe, kızına şöyle diyor. <gülüyor> girmiştim, hı? Girmiştim. Hı? Yavrucuğum, artık doğup büyüdüğün yuvandan çıkıyorsun ve hiç tanımadığın birine hayat arkadaşı oluyorsun. Sen ona yeryüzü gibi ol. O da sana gökyüzü gibi olsun. Yani yeryüzü işlenildiğinde bir tek bir arazi oluyor. Arazi işlenildiğinde Allah Azze ve Celle'den kul ne istiyor? Ya. Ya. Rahmet istiyor. Sen ona bir tek bir arazi gibi ol ki merhamet kanatlarını kocan senin üzerine yaysın ve sana hayırla davransın. Sana bereket getirsin. Sen ona istirahat yeri ol, o da sana çadır direği gibi olsun. İstirahat yeri kişinin rahat ettiği bir yerdir kardeşler. Sen istirahat yerini güzel ayarlarsın ama direksiz bir çadırın altında istirahat edemezsin oğlum sağol Allah razı olsun Allah da sana celle şanuhu hem dünyada hem ahirette ikram etsin <gülüyor> elhamdülillah evet bir çadır düşünelim çok güzel ama direği yok sen direksiz çadırın altında ancak ne yaparsın yılan gibi durursun ancak uyursun. onda da rahat nefes alamazsın ama direğin çadırı olursa rahat etme durumun olur, rahat hareket etme durumun olur ve sen düzgün bir şekilde hayat sürersin o çadırın altında. Bak ne kadar güzel, cami ve kamil bir nasihat. Evet, sen ona cariye ol, o da sana köle olsun. Yani... Cariyelik ve kölelik, İslam'da, İslam fıkında iki durum. Savaşlarda kafirlerden alınan esirler. Bunlar mal hükmünde ne yaparlar? Ev sahibinin, sahiplerinin arzularına, isteklerine uyarlar. Bunlar çalışırlar, çabalarlar. Ev sahibi bunları kendi evladı gibi ne yapar? Bakar, yedirir, içirir, terbiye eder. Ama sadece onlar hür insanlar gibi istedikleri yere ne yapamazlar? Gidemezler. Evin bireyi gibi kabul edilirler. Cariye ev işlerini yapar. Evin hanımefendisine yardım eder. Köle de dışarıda evin efendisinin ihtiyaçlarını ne yapar? Görür. Ama kesinlikle İslam'da zulme uğramazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kölelerinize ağır yükü yüklemeyin. Onların taşıyabileceği şekilde onlara ne yapın? Bir şeyler yükleyin. Eğer tek başlarına yapamayacakları, kaldıramayacakları bir işi onlara Emre derseniz ucundan tutun onlara yardım edin. İslamda kölelik var. İslamda kölelik var ama kafirlerin anladığı şekilde değil. Rasulullah aleyhisselatu vesselamın sayısız köleleri vardı. Hep azad etti. Vallahi hiçbirisi ne yapmadı. Kendi isteye isteye gidip ev kurmadı. Rasulullah aleyhisselatu vesselamın kapısından ayrılmadılar. Dedir ya Rasulallah sen bizim anamızda sensin babamızda sensin her şeyimiz sensin bizim dünyamız ve ahiretimiz seni razı etmek için ama kafirlerde böyle değildi Hazreti Bilal radıyallahu anhuyu hatıra getirin yaşama hakkı dahi ne yapmıyorlardı tanımıyorlardı işte sen ona cariye on yani sana emrettiği Meşru olan her işi bir hakkın yerine getir, o da sana köle olsun. Sen eğer kocanın arzu ve isteklerinin şer'i olanlarına cevap vermezsen, aynı şekilde o da senin arzu ve isteklerine cevap vermez. Sen kendi arzu ve isteklerine şer'i yönden cevap istiyorsan, Kocanın isteklerine ne yap? Karşılık ver. Evet. Bir şey isterken çok ısrarcı olma ki sana kızgınlık duymasın. Sen istiyorsun ama adamın bakalım cebinde parası var mı? Onu alabilecek mi? Onu yapabilecek mi? Onun üstesinden gelebilecek mi? Vallahi bugün şu nasihatın kızlarını kocaya veren bütün babalar tarafından ezberlenip kızlarına yapılması lazım. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet ondan fazla uzak kalma ki seni unutmasın. yani nasıl ondan fazla uzak kalmak ki seni unutmasın yani devamlı şekilde kocanı rahat ettirecek bir durumda ol ki kocan sen onu görmemezlikten geldiğin gibi o da senin yokluğunu ne yapmasın hissetmemezlik durumunda olmasın <gülüyor> evet <gülüyor> sana yaklaştığında sen de ona sokul. Eğer kocan seninle teşriki mesaide bulunmak istiyorsa, sana maddi manevi yakınlık istiyorsa, sen de o yakınlığa ne yapma? Dirsek çevirme. Kocanın arzu ve isteklerine rağm ol. Senden uzak durduğunda, sende belirli bir mesafede dur. Yani nerede, nasıl davranacağını çok iyi öğren kocanın istek ve arzularını nelerden hoşlandığını nelerden hoşlanmadığını neleri yapmanı istediğini güzelce kestir çünkü kocan dışarıda çalışıyor adam stres içinde bir de senin evde gelip de pantananı dinlerse adam ne yapar zıvanadan iyice çıkar Böyle değil mi o zaman kocanı rahatlatmak sana düşüyor nasıl rahatlatacaksan onu ileriki günlerde ne yaparsın bilirsin anlarsın çünkü tecrübe sahip olacaksın kocana kambur olma kocana kambur olma kocanın şer'i şerife uygun olan her türlü arzu ve isteğine isteğini yerine getir ve kocanı rahatlat Evet, onun burnunu Kulağını gözünü kötü koku ses ve görüntülerden de koru Yani bu gerçekten subhanallah Çok cami olan geniş olan bir söz Buradaki burnun koku alması kulağın ses duyması gözün efendime söyleyeyim görmesi Hem maddi şekilde hem de manevi şekilde algılanmalı yani burnuna kötü kokular getirme derken ırzını namusunu güzel şekilde sakla. Kocam ne yapmasın? Senden şüphelenmesin. Evini de temiz tut. Yahudi evi gibi de kokmasın evin. Gözünü, gözünü ne yap? Kötü meselelerden korumaya çalış. E şimdi kusura bakmayın. Dışarıda erkekler ne yapıyorlar? Tavus kuşu gibi kadınları görüyorlar. Ama bizim karılarımız evde hindi gibi olursa, yani Subhanallah, Allah Azze ve Celle bundan razı olmaz. Kullar da bundan razı olmaz. Kadın ırzını, namusunu dışarıdaki kimseler için saklayacak. Ama evin içinde helalı olan kocasına kendisini sergileyecek. Bu sizin hakkınız. Kadınlarınızdan bunu isteyin. Ama kadınlarınıza karşı takınacağınız tavrı da iyi bilin, onların da haklarına girmeyin. <gülüyor> evet, kötü görüntülerden de kendini sakındır. Kocan dışarıda çalışmış, canlı çıkmış adamın varmış. eve gelmiş en azından bir duş suyu hazırla kadınına çoraplarını çıkar, ayaklarını efendime söyleyeyim, o, Sırtını o, Belki başı ağrıyor, başını ol. Güzel bir kokuyla ne yap? Kocana ikram et. Ama adam dışarıda çalışır, içeriye, eve gelir, kadının ya başı ağrır, ya dişi ağrır, yahut da efendime söyleyeyim, o gün başka kadınlardan görmüş olduğu meseleleri dile getirir. O şunu almış, bu bunu almış. Neye biz almıyoruz? Ya Subhanallah. Bu evdeki ihtiyaçlar sana olduğu gibi aynen bana da. Neden kocanın başının etini yiyorsun? Her şeyin neyi var? Bir yeri var, yordamı var. Dur hele. Kapıdan girdiği gibi bım bım bım, bım, bım adamın kafasını şetme, gitme. Tamam. İstenecek yerler var, istenecek <gülüyor> zamanlar var. O istenecek yer ve zamanı kolla. İşte <gülüyor> bu anneye Allah rahmet etsin. Keşke bütün annelerimiz bu şekilde ne yapsaydı kızlarına nasihat de bulunsaydı. Keşke babalar da evlatlarına buna benzer nasihatlarla onu o ailenin direği olarak yetiştirselerdi. Ben hocam. Şimdi var. bir şey etme, erkeklere de var, erkeklere de var, sadece kadınlara değil. Çünkü Allah Azze ve Celle kadınla erkeği birbirine yarım olarak ne yaptı, yarattı. Bir elmanın yarısı erkek, yarısı kadın. Yani sırf şimdi kadınlara yüklenelim de erkeklere, efendime söyleyeyim, arkalayalım değil. Kadının vazifesi var, erkeğin de vazifesi var. Ama patlamayacaksınız, dinleyeceksiniz. ben patlamıyorum. Siz de ne yapacaksınız, dinleyeceksiniz. Evet Kocanın burnu senden sadece maddi ve manevi şekilde güzel kokular duysun Kulağı sadece güzel şey, sesler işitsin Adamın canını sıkacak şeyler toplayıp toplayıp sabahtan akşama kadar e, getirip de Ne yapma? Dın dın dın dın dın dın dın Adamın başını şişirmeye çalışma Evet Gözü sana baktığında sadece güzellikler görsün. Kadın evde efendime söyleyeyim sabah akşam aynı elbiseyle. Kocasına karşı süslenmesi yok. Kocasına karşı kendini sergilemesi yok. Adam dışarıda gördüklerini kendi hanımında görmek istiyor ama... Maşallah, bârekallah, bizimkiler çok müttakiyi hiç süslenmiyorlar. Nasıl süslenmiyorlar? Kocalarına süslenmiyorlar. Dışarıya çıkarken süsleniyorlar. Dışarıya çıkarken süslenmeyecek Müslümanın karısı. Kocasına süslenecek. Dışarıda süslerini saklayacak. Erkek de karısına karşı süslenecek. Kadın da kocasına karşı süslenecek. Evet. Yani onu rahatsız edici hiçbir şey sende görülmesin ki bundan ötürü de sen evlilik hayatında çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşmayasın diyor kızına. Evet işte bir ananın gelin giden kızına gerekli ve olumlu nasihatlerinden sadece birisi ama en önemlilerinden olanı. ama ne yazık ki görüyoruz bugünkü ana babalar evlatlarına hiç de böyle nasihatler yapmıyorlar yaptıkları nasihatler nasıl anne babanın İyi, lütfen iş etmeyelim sen konuşacaksan ben kalkayım geçeyim senin yerine sen gel buraya Heh. daha çok kız kendini ezdirme falancanın senden ne farkı var hayatın tadının çıkar Hürriyetinin kısıtlanmasına göz yumma, hayatını yaşa, dünyaya ikinci bir defa gelmeyeceksin gibi İslam'ın tasvip etmediği olumsuz tavırlarla kızların evlerinden uğurluyorlar, kocalarına gönderiyorlar, kocaları da ummadığı şekilde bu sözlerle, bu davranışlarla, bu tavırlarla Karşılaşı verince ne oluyor bu sefer pandemine kokuyor. Evet, evet kardeşlerim bütün bunlardan sonra yuvanızda saadeti yakalamak işi size düşüyor. Hem erkeklere hem kadınlara. Kardeşlerim eşler olarak birbirinizin en yakın arkadaşı ve karşılıklı şekilde Sırdaşı olun, doğru ve dürüst olun. Birbirinize ufak da olsa asla yalan söylemeyin. Esler, eşler arasında cereyan eden en ufak bir yalan ortaya çıkarsa bu eşlerin birbirine güvenini sarsar ve güvensizliğe açılan bir pencere oluşturur. Hani bazen diyorlar ya işte pembe yalanlar eşlere söylenir. Kardeşim sen eşine pembe yalan söylersem eşin o yalanı ne yapar? Çıkarır o yalan. Ortaya konulduğunda mor olur o yalan. Sen bir yalanı kapatmak için 40 tane daha yalan söylemek mecburiyetinde kalırsın. Ne bizim ben yalan söyleyeceksin? Evet. Ne olursa olsun eşlerinize doğruyu anlatın. Meseleleri kıvırtmadan aslında uygun şekilde içine yalan katmadan Anlatın. Böyle böyle oldu Böyle böyle oldu Karşıdaki de insan muhakkak ne yapacak Anlayış gösterecektir. Eğer senin Kıvırdığını anlarsa Senin yalan sıyırdığını anlarsa e Bugün bu yalan Söylediyse demek ki bir de yalan Söyledi yarına yalan söyleyecek Halbuki peygamber aleyhissalatüylem Ne buyuruyor Yalanla iman bir kalpte birleşmez. Eşlerin birbirine güvenebilmesi için yalan kesinlikle ne yapmayacak? Aralarına cereyan etmeyecek. Evet, Rabbimiz Azze ve Celle bizi her türlü kötülüklerden ve yalandan onun küçüğünden ve büyüğünden muhafaza buyursun bugün bu kadarlık yeter daha fazla ne yapmayalım uzatmayalım çünkü vakit epey gitti yarın her ne kadar pazar tatil ama insanları sıkmamak en ideal şey ki inşallah Bundan sonra riayet edecek olduğumuz hayırlı davranışlar nelermiş? Onlarda ne yapacağız? Göreceğiz birkaç celse Allah'ın izniyle bu dersimizi tamamlayacağız. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil âlemin. Wasselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.